teklifi, ahkamı sıralarken farklı farklı şeylere itibar ettiklerinden dolayı değişik sıra, sıralamalar yapanlar olmuş. Lakin bizim burada bu sırayı takip etmemizdeki en belirleyici etken e, kitabını okumuş olduğumuz e, İmam Cüveyni'nin e, ve onun nazmını bize yazan e, Emriti'nin bu sırayı takip etmelerinden dolayıdır. Değil mi? Yoksa normalde mesela şöyle düşünebiliriz. E, misal demiştim zaten. Bazıları demiştim, mesela işin e, siga boyutunu ele almış, ilk başta vaciple haramı zikretmiş. Hani kesin bir sigayla emir ve nehi olduğundan e, dolayı. Mesela işte kimisi hiç bu şey olmasa bile buradaki deneyi gözetmiş mesela, talep bölümünü. Önce talebi ele almış, talebin cezm olanı, cezim olmayanı. Sonra mübahile, tavassut etmiş, sonra nehi e, ele almış e, bu sefer. Veyahut mesela kimisi İslam'da haramlar, İslam'da haramlar, e, vaciplerden daha önde gelir. Bunu biliyorsunuz allah Alem normalde e, zaten bu bir kaide. Haramlarda meselede yönü ağır olduğundan dolayı e, taatlerde ise maslahat yönü ağır olduğundan dolayı haramları terk etmek her zaman masla, e, vacipleri yapmaktan daha tehditlidir İslam'da. Hatta mesela İbni Teymiye'nin e, bununla ilgili bir kitabı da var. Şeyhülislam Teymiye'nin bununla ilgili el yazması olan bir kitabı da e, var. Ve 40 tane yön sayıyor. Yani İslam'da ''Neden dolayı e, haramların terki şeyden daha evladır, taatleri yapmaktan daha evladır.'' E, diye 40 tane yön e, sayıyor. Hakeza mesela İbn-i de Fevvait kitabında ondan fazla şey sayıyor. Yani 10 20 arası e, yön sayıyor ki neden dolayı İslam haramların terkini, vaciplerin yapılmasına önünde getirmiş. Niye? Genel cevap yani ana cevap. Birçok madde sayabiliriz. Ana cevap nedir? Çünkü haramlarda ağır olan yön şeylerdir, mefsedetlerdir. Vaciplerde ise ağır olan yönler nedir? Maslahatlardır. Biz ne demiştik? در'ül mefasidi evla min celbil menafi'i Yani mefseretleri def etmek maslahatları celbetmekten İslam'da daha evladır. Tamam? Burada şimdi mekruha gelmiş. Demiş ki وَدَابِتُ الْمَكْرُّهِ اَكْسُ مَا نُدِبْ كَذَٰلِكَ الْحَرَامُ اَكْسُ مَا يَجِبْ وَدَابِتُ الْمَكْرُهِ Mekruh'un dabıtı yani Mekruh'un kuralı, kaidesi اَكْسُ م مَنْدُوب olanın tam aksidir. Aksu مَنُودِب Mendûb olanın tam aksidir. كَذَارِكَ الْحَرَامُ Aynı şekilde haramın da zabıtı, kuralı, kaidesi. aksu مَا Vacip olanın tam aksidir. Tamam. Ee, mekruh nedir? Arap lugatında mekruh. دُدُّ الْمَحْبُوب'dur. Tamam, sevilmeyen her şeydir. Yani eğer bir şeyi seviyorsa Araplar buna hangi kelimeyi atlak ederler? مَحْبُوب yani sevilen. Ama bir şey sevilmiyorsa, mehbub olanın tam zıddıysa buna neyi etlak ederler? El-mekruh yani dıddül mehbubdur. Mekruh lugat manası budur. Istılahtaki manası ise, istılahta mekruhun manası birinci olarak yani usul fıkıhçıların yanında mekruh. Burada kitabımızda zikretmiş olduğu gibidir. Önce nesir olanını söyleyelim. Nesür olanı nedir? Yani düz yazıyla İmam Ceveldi'nin söylemiş olduğu "Ma yusabu ala fi'lihi ve la yu'aqabu" Yani şu. Ma yusabu ala terkih ve la ala fi'lihi. Ma o şey ki يُسَعَبُوا sevaplandırılır yani insan sevap alır. أَلَا <gülüyor> تَرْكِذِي Onu terk ettiğin zaman sevap alırsın. Mekruh öyle bir şeydir ki mekruh terk ettiğin zaman sevap alırsın. Tamam? وَلَا يُعَاقَبُ ala فِعْلِهِ Lakin sen mekruhu yaptığın zaman mekruhtan ne almasın Ceza almaz Tamam? Bunun tam tersini düşünün. Hani demiştik bazıları sevap ve ikab bize kapalıdır. Sevap da ikab da Allah'ın katında olan şeylerdir. Ondan dolayı tanımda bize kapalı olan bir şeyi zikretmeniz de ayıptır demişlerdi değil mi? Onlar her zaman tanımlarında neyi zikretmişlerdi? Medeh ve zem, değil mi? Öyle çevirelim o zaman tanımımızı. Ma yumdahu ala terkhihi, wala yuzamu ala fihlihi. Yani öyle bir şeydir ki mekruh sen onu terk ettiği zaman övülürsün. Şeriat tarafından bu bir övgüdür. Ve yüzden yuzammu zemmedilmezsin ala Zaten bütün teklifi ahkamda dedik bu birinci tanım sahiplerine. Yani İmam Cuveyni birinci tanım sahiplerine giriyor. Eleştirenlerin eleştiri kaynaklarının başında ne geliyordu? Diyorlardı ki siz tanımı uhrevi bir şeyle tanımlıyorsunuz. Bizi ilgilendirmeyen uhrevi olan. Belki adam akıbet bulmayacak, belki Allah onu affedecek. Sen sevap aldığını zannediyorsun adamın. Belki adam kıyamet gününde ikhlassız dirilecek. Sevap almayacak öyle mi? Sen niye orayla tanımlıyorsun ki? Ama bu öyle değil. Dünyada güzelliği yapan medh edilir, kötülüğü yapan zem edilir öyle mi? Ukravi boyutu medh, sevabı gerektirir mi? Onu Allah bilir. İhlas varsa gerektirir. Zem ikabı gerektirir mi? Eğer onun ceza almasının önündeki engeller yani mevaneh dediğimiz engeller vâki ise gerektirmez. Değilse gerektirir. Anlaşıldı mı? Kimisi ise bunun bu şekil tanımlamanın ne olduğunu söylemişlerdi. Vacibin, mendubun, işte mekruhun, mübahın hakikatini yansıtmadığını söylemişlerdi. Öyle değil mi? Bu bir özelliğidir demişlerdi sadece. Şimdi demişlerdi size bir sorsak desen mekruh bizzat bu mudur? Siz diyeceksiniz ki yok. Öyle mi? Şimdi ben sana sorsam desen mekruh burada bu mudur? Diyeceksin yok mekruh bu değildir öyle mi? Nedir o zaman mekruh demişler? Ma طَلَبَ الشَّارِعُ مَا طَلَبَ الشَّارِعُ تَرْكَهُ طَلَبًا غَيْرَ جَازِمِنْ Tamam mı? مَا طَلَبَ الشَّارِعُ Hakikatini tarif etmeye çalışmışlar. مَا طَلَبَ الشَّارِعُ تَرْكَهُ طَلَبًا غَيْرَ جَازِمِنْ مَا o şeydir ki talebe طلب... talep etmiştir اَشَّارِعُ شَارِعُ yani kanun koyan Allah Terk et, onu terk etmeyi, taleben, dil talep ile talep etmiştir, onu terk et demiştir. Ama gayr da cazibidir. Kesin bir şekilde terk etmemiştir. Sadece terk et demiştir. Çünkü kesin bir şekilde taleben cazimen olsa ne olur? Haram olur. Öyle değil mi? Ondan dolayı demiş ki nedir? Demişler ki böyle. Ha. Şimdi o zaman biz mekruhu anladık mı? Mekruh nedir? Yani biri bize desek ki mekruh nedir? Mekruh, şeriatta terk etmesinin iyi olduğu, insana sevap getirdiği ama yapıldığı zaman ise insanın günah kazanmadığı şeydir. Niye? Çünkü şare mekruhtaki nehy nehy-ü irşad'dir. Yani yapmazsanız iyi olur kabilindendir değil mi? Nasıl ki biz mendupta yani sünnet ve müstehaplarda dedik şare onu yapmamızı emretmiştir ama bu emir emr-ü icab değildir yani kesin bir şekilde yapacaksınız değildir. Yaparsanız iyidir manasına anlaşılıyor değil mi? Şimdi, bunu biz tanım olarak aldığımız zaman bu öyle bir tanım olmalıdır ki dedik, ne yapmalıdır? Efradını cem etmelidir, zıddını da men etmelidir, öyle mi? مَا تَلَبَ dedik. Terkehu dediğimizde ne çıktı? Terkehu kaydını getirdiğimizde ne çıktı? Ma taleb-i şariyi terk teklifi akımlanan hangi kısmı çıktı, vazif çıktı ha, vazif çıktı. Başka? Mendum çıktı. Bu ikisi çıktı. Başka? Mübah. Çünkü şari ne mübaha emretmiştir, ne de terk etmesin, ne terk edin ne de yapın demiştir mübah. Ha. Niye? Çünkü şari vacibi yapın demiştir. Biz ise burada terk edin diyor dedik. Değil mi? Şare mendubu yapın demiştir, kesin bir dille yapın dememiştir. Sadece ama yapmamızı tavsiye etmiştir, mübâhtâkese. Tamam. Peki kaçıncı kısım kaldı burada? Haram kaldı. Haramı neresi çıkardı peki? Gayrı cazim. Hah. Ma talabes şari'u terkehu dediğimiz zaman buraya kadar olan kısmı hem haramı kapsar hem de mekruğu kapsar. Çünkü şari haramı da terk etmemizi talep etmiş. Mekruh da terk etmemiz talep etmiş. İşte talebin sigası mekruhla haramı birbirinden ayırır. Eğer talep kesinse yapma ise ve yaparsan seni şöyle cezalandırırım ise biz anlıyoruz ki buradaki kesin bir nehidir. Bu haramdır. Ama eğer diyelim ki öyle değilse o zaman biz ne diyorsak Buradaki nehi nehi birşadır. Yani yapmasanız sizin için iyi olur. Biz de yapmazsak ecir alıyoruz. Öyle mi? Ama yaparsak günah kazanmıyoruz. Anlaşıldı burası. İnşallah. Şimdi o zaman şöyle bir soru soralım. Diyelim ki ikinci mesele, yani vacibin ve estağfurullah, mekruhun tanımını yaptıktan sonra tanımını kim bize söyleyecek bir daha? Mekruhun tanımı nedir? Türkçesini güzel bir şekilde. Mekruhun tanımı. Aleyin kesin bir şekilde terk etmesini istemedi ama terk edeni savabı oldu. Tamam, şeye mekruh diyoruz. Tamam. Peki şeriatta hangi sigalar varit olduğunda hangi şekilde bir nehi varit olduğunda biz onun mekruh olduğunu anlayacağız. Öyle mi? Yani ne konumuzun başlığı ne o zaman mekruhun sigaları. Yani ne tür bir ayet gördüğümüzde, ne tür bir hadis gördüğümüzde bu ayetteki ve hadisteki nehin mekruh olduğuna kanaat getireceğiz. Tamam Bir, yani o zaman başlığımız ne olsun? Başlığımız mekruhun sigaları. Bir, Kerihe ve türevleri. Hemen hemen bütün usul kitaplarında vacibin sigalarını anlatırken demişler ki birincisi kerihe kelimesi ve kerihe kelimesinin türevleridir. Kerihe kelimesinin türevleri kerihe de yekrehu mekruhan karihen değil mi? Bunlardır demişler erkeheliha ve kerhehenin türevleri gelirse o zaman ne olur ee, bu mekruhluğu ifade eder yani yapmasan terk etsen iyidir ama terk etmesen de sana bir haram yoktur demişler örnek olarak neyi vermişler örnek olarak demişler peygamber Aleyhisselam mesela diyor ki vekerheha lekum yani Allah azze kîle ve kâl kîle ve kâl ve kessretü's su'al ve kessretü's su'alik ve izaa'atü'l mali ve Örneğimiz bu. Tamam? Vekileh lekum Allah sizin için kerih gördü peygamberimiz diyor. Kile vekal dedi denildi yani boş konuşmayı sizin için kerih gördü. Ve kesrete's-su'al çokça soru sormayı da kerih gördü. Ve israfat el ve malı zayi etmeyi de Allah Azze ve Celle sizin için kerih gördü. Tamam mı? Buradan yola çıkarak demişler ki bir lafızda, bir metinde kerih ve keriyenin türevleri gelirse biz bunun Nehi, yani bunu terk edin dediği. Mesela burada ne anlıyoruz? Yani kalı terk edin, öyle mi? Çok soru sormayı terk edin. Malı zayi etmeyi terk edin. böyle mi? Çıkan sonuç bu. Ama buradaki terk nedir? Bu görüşe göre. Buradaki terk nehyu irşattır. Terk etseniz iyidir, terk etmeseniz bir şey olmaz. Lakin bu görüş doğru değildir. Yani bu görüşün üzerine bir talih yapmak lazım. Niye? Çünkü normalde kitap ve sünnette kerihe lafzı Kitap ve sünnete kerîhe lafzı kendi istimvalinde çoğu zaman bu manaya kullanılmamıştır. Bu nadiren kullanıldığı manadır. Kitap ve sünnete mekruh kerîhe ve türevleri haram için kullanılmıştır. Tamam? Haram için kullan, Hatta şirk için kullanılmıştır mesela. Haramlar için e, kullanılmıştır. O zaman ne dememiz lazım bizim burada? Bu usul kitaplarındaki şeye bir talih düşmemiz lazım. O da nedir? Diyeceğiz eğer kerihe ve türevleri haram lafzıyla beraber aynı cümlede varit olursa yani şunlar şunlar haramdır, bunlar bunlar mekruhtur. Buradaki mekruh bizim az önce anlattığımız istilahi anlamdaki mekruhtur. Ama eğer müceddet ve mutlak olarak kerihe lafzı kitapta ve sünnete gelirse buradaki kasıt nedir? Haramdır. Tamam Buradaki kasıt haramdır. Mesela bu hadisin başında peygamberimiz ne diyor? İnne Allaha حَرَّ bu hadisin en başında. Tamam? İnna Allah harrama lakum diyor. Peygamber annesem, uquqal validati an, wahati, wa ve men'an ve hati ve wadal banati ve kereha lakum qila ve ve sual ve Tamam? Bak ne oldu? Hadisin başlarındaki Allah size üç şeyi haram kılmıştır saydı. Öyle mi? Anne babaya kötü olmayacaksın. Alıp vermede dikkatli olacaksın. Çocukları diri diri gömmeyeceksin. Sonra dedi ki sizin için Boş konuşmayı, çok soru sormayı ve malı zayi etmeyi kerik gördük. Tamam, burada biz anlarız ki, ikinci sayılan üç, birinci sayılan üçle aynı manada değildir. Birincisi haramdır, ikincisi haramdan bir alt mertebedir. Anlaşıldı? Bu şekil olursa ama, haramla mekruh yan yana gelirse ama eğer diyelim ki mekruh kelimesi sadece kendi başına zikredilirse, mesela daha önce de anlatmıştım, biraz sonra tafsiratlı anlatacağım zaten bunu, bu konuyu. Biz demiştik İsra suresinde Allah diyor ki وَقَدَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ يَحْسَنًا Senin Rabbin sadece O'na ibadet etmenizi ve anne babaya iyi olmanızı emretti. Bundan başlıyor. Sonra nasıl devam ediyor? Devamda hüküm olaraktan. Sonra israfı nehyediyor. Değil mi? Sonra adam öldürmeyi nehyediyor. Sonra cimriliği nehyediyor. Sonra adam öldürmeyi nehyediyor. Sonra zinayı nehyediyor. Sonra tartıda ölçülü, ölçülü ölçüsüz davranmayı nehyediyor. ediyor. Sonra zannat abi olmayı nehyediyor. ediyor. En sonunda diyor ki bu kane ve ve kulu zelke kane seyi uhu inda rabbike makruha. Ve bu sayılanların hepsi yani Allah'a ibadet etmek veya Allah'a şirk koşma meselesi. Anne babaya kötü davranma, israf, işte hırsızlık, onun şey katil, zina, zannat abi olma, ölçüsüz davranma ve kulu zelke bunların hepsi kane seyi uhu. O'nun kötülüğü idi اِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهَا Senin Rabbinin yanında mekruhtur. E şimdi biz burada ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki burada kerihe ve türevleri var. Allah'a şirk koşmak mekruhtur, zina yapmak mekruhtur. Öyle mi diyeceğiz? Değil. Çünkü mekruh lafzı e, kitap ve sünnetteki kullanımında nedir? Haram haram üzerine yani. Allah ve Rasulünün kerih gördüğü şey, Allah ve Rasulü için haram olan nehyetikleri şeydir. Bizim biraz önce anlattığımız mekruhun tanımı ise bu ıstilahi manadır. Yani peygamberden belki 3-4 asır sonra insanların ıstilah etmiş oldukları, üzerine anlaşmış oldukları bir şeydir. Bir manadır. Anlaşıldı burası. O zaman bu usul kitaplarındaki kerîhe ve türevlerine bir tarih düşmüş olacağız. 2- Demişler buğut, yani buğut kelimesi ve türevleri. Mesela ne gibi? أَبْغَضُ halali اِلَى اللّٰهِ talak. Tabii muhaddislerden bu buna zayıf diyenler de olmuş. Ebghadul halale ila Allahittalak. Bak normalde zaten lafzın içerisinde talakın helal olduğunu söylüyor. Değil mi? Helal olan bir şey aynı zamanda haram olamaz. Öyle değil mi? Helal diyor. Ebghadul halale. Lakin Allah sevimsizdir. Yani Allah Teala talakı sevmiyor. Nikahı seviyor. Ama talakı insanların birbirini boşamasını sevmiyor. Tamam? O zaman biz buradaki şeye diyeceğiz? Buradaki buz mekruhluğa derler. Yani yapmasa ne Ama yaparsan da helaldir. Sana bir beis getirmez diyeceğiz. Tamam? Üçüncüsü ise sarf edilmiş olan nehi. Normalde nehi nehi Arap lügatında neye delalet eder? Haramlığa derlet eder. Öyle de yani bir yerden nehi geldi mi? Biz onun sigasını da bilmiyorsak, eğer mücerred bir nehi varsa önümüzde bu nehin delalet etmiş olduğu şey nedir? Tahrimdir, öyle değil mi? Şunu yapma dediği zaman sana bu bellidir ki yapmanı istemiyor demektir. Bunun bu nehin nehi, nehi irşat olduğu yani kerahat nehi olduğu için bize ne lazım? Bir karine lazım, bir delil lazım, öyle mi? İşte eğer herhangi bir nehi sarf edilmişse yani nehi haramlığa delaletinden sarf edilmişse neye delalet eder o zaman? Mekruhluğa derlet eder. Vacip için de aynısını söylememiş miydik? Demiştik, emir normalde vücubiyete derlet eder değil mi? Ama bir emir vücubiyete derlet etmediği, sadece irşat, yol göstermek için olduğunu ifade eden bir karine bulursak o zaman neye derlet eder? Müstehaplığa derlet eder değil mi? Haram da aynı şekildedir. Nehi haramlığa derlet eder. Şayet eğer bir karine bulunursa o nehin haramlığa derlet etmediği. Ne demek bu? Yani mesela peygamber bir şeyi nehyediyor ama onu yapan adama sukut ediyor örneğin. Veya peygamber bir şey nehy ediyor ama ona bir ikap şey yapmıyor. Bir ikap yok ortada. Onu yapana bir ceza yok. Biz anlarız ki buradaki nehi nedir? İrşat nehiyidir. Yani mekruhluğa davlet eden yapmasanız iyidir. Yaparsanız günah yoktur anlamındaki nehiyidir. Tamam? Mı? Sarf edilmiş nehi. Mesela ne gibi Allah Teala ayet-i ne diyor? Ey vellezine emelûteselû an eşya'in tubdelakum teso'ukum ve enteselû anha hayne yunzelu'l-Kur'anu تُبْ دَلَكُمْ Allahu anha, عَنْهَا وَاللّٰهُ rahim. Ey iman edenler açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Şayet Kur'an indiği zaman onu sorarsanız o size açıklanır. Yani ayetler inerken anlamadığınız şeyi sorarsanız size açıklanır. <gülüyor> Allah onu affetmiştir yani sizin sorduğunuz soruları da affetmiştir. Allah gafurdur, rahimdir. Bu hem kimisi demiş ki bu ayet kendi içerisinde ayetin başında gelen nehi? sonrasında gelen Allah onu affetmiştir ile sarf edilmiştir. Tamam? Yani sormasanız sizin için iyidir. Çünkü sorduğunuzda hoşunuza gitmeyen şeyleri duyabilirsiniz. Tamam? Soru sorarsın bir konuda hoşuna gitmeyen bir cevap alırsın. Bu şekilde bir şey de haram kılmış olursun. Öyle mi? Senin sormuş olduğun soruyla bir şey haram olmuş ee olur. Ama nedir eğer sorarsanız şayet eğer siz sorarsanız ne diyor? Size açıklanır. Yani Kur'an indiği zaman onu sorarsanız size açıklanır. Ha biz burada anlıyoruz ki bu ne soruyu yasaklama mutlak olan bir yasaklama değildir. Bu nehi kesin olan bir nehi değildir diye. Kimisi de sahabelerin soru sormasını buna delil almış. Yani bu ayet kelime var. Ayetten bu anlaşılmasa bile sahabenin peygamber aleyhissalatu vesselam'a gidip soru sormaları veya başkalarının gelip soru sormalarını beklemeleri buradaki nehin tahrimiyet nehi olmadığını, buradaki nehin kerahet nehi olduğunu söylemişler. Tamam? Mesela Ümmü Atiyya diyor ki an ittiba اِتِّبَاعِ الْجَنَائِذِي وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَ Biz cenazelere tabi olmaktan nehyedildik. وَلَمْ يُعْزَمْ aleyna Lakin bizim üzerimize azimli davranılmadı. Yani kesin bir şekilde cenazeye tabi olmayacaksınız. Cenazenin peşinden gitmeyeceksiniz diye kadınları nehyetmemiş olduğu Peygamber. Ha bak, Nuhina diyor nehyedildik, öyle mi? Akabine ne diyor? وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا Lakin bize bu şey yapılmadı. Ee, bu bize kesin bir şekilde e, kesin bir dille nehy edilmedik diye. Biz buradan ne anlıyoruz? Buradaki nehi kerahete devlet eden ama haramlığa devlet etmeyen nehidir. Aynen bunun gibi ister lafzın içinden ister lafzın dışından herhangi bir karineyle nehi kesinliğinden, kat'iyetinden sarf edilmişse oradaki kerahet, oradaki nehi neye devlet eder? Kerahete devlet eder. Tamam yani yapmasanız iyidir ama yaparsanız da bir problem Yoktur. Buraya kadar anlaşıldı. Anlaşılmayan bir şey? Yok. Şimdi e, bu biraz önce anlatmış olduğumuz meseleden bir şeye, bir sonuca gelelim. Burada birkaç tane daha mesele var. Mühim olan de işte. Şey teklif midir, değil midir? Hasen diyebilir miyiz, diyemez miyiz, emir midir, memur mudur vesaire çok mühim olan meseleler değil. Ama burada asıl olan bir mesele, bunu fıkıhta anlatmıştım zaten ben öyle hatırlıyorum e, fıkıh dersinde. Şimdi normalde bu dikkat ederseniz bak şurada birinci maddeyi kerihe ve türevlerini anlatırken bir meseleye dikkat çektik değil mi? Dedi ki normalde e, kitap ve sünnette mekruh aslen ne için kullanılmıştır? Haram için kullanılmıştır mekruh için bu tip yapılan bir daha sonradan alimler teklifi ahkamı birbirinden ayırırken her biri için bir ıstılaht koymuşlar değil mi Doğal olarak mekruhun bu tanımı da sadece usul fıkı bağlar. Usul fıkı ve ondan birinci dereceden alakadar olan fıkı ilmini bağlar. Öyle mi? Bir de şöyle bir olay var. Yani mesela selef döneminde selef alimleri bir ayet kelimeden dolayı bazı şeylere haram demekten sakınmışlar. Öyle mi? Allahu Teala ne diyor? "Vala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahi alkazib." Siz öyle dilinizin her vasfettiğine bu halaldır bu haramdır deyip de Allah Teala iftira uydurmayın. Bu bir, iki bir de umumi bir delil var. Değil mi? Allah Teala Allah'a bilmeden söz söylemenin haram olduğunu haram kılmış. "Kul innema harrama Rabbi alfawahşame zâhara minha ve mâ batın." diye başlayan ayette ve Allah üzerine bilmeden söz söylemenizi de Allah Teala haram kılmış demiş. Bu sebepten ötürü selef uleması, sahabe haram kelimesini çokça fazla kullanmamışlar. Tamam? Haram kelimesini çokça fazla kullanmamışlar. Onun yerine farklı lafızlar kullanmışlar. Mesela ne demişler? "Lâ yucibu demişler. Yani benim hoşuma gitmiyor demişler. "Ekrahu" demişler. "Keder görüyorum" demişler. "Mekruhun" demişler. "Mekruh'tur" demişler. "Lâ li 'abdin en yef'ale Bir kişiye bunu yapması yakışmaz" demişler. Sonradan gelen müteâkhirin ise, müteâkhirinin ıstılahları üzerine yetiştiği için selef imam alimlerinin kitaplarında kerih lafzını her gördüğünde veya onların fetvalarında kerih lafzını her gördüğünde buna mekruhtur demişler. Diye yani bak, falan alimin yanında bu mekruhtur demişler. Tamam mı? Bu dikkatsizlik neden geliyor? Şimdi bu önemsiz bir mesele değil. Çünkü müteâkhirinin fıkhını bina ettiği kişiler, selef döneminde yaşayan kişiler. Dört mezheb imamı da dahil. De mi? Allah cümlesine rahmet etsin. Selefin imamları bunlar. Sonradan gelenler fıkıh bunları fetvalarının üzerine bina etmişler. Doğru mu? E onların ıstılahlarını anlamadan, değişmiş bir ıstılahla onların ıstılahlarına yaklaştığımız zaman ne olur? Ortalık karışır. Haram olan birçok şeye ne deriz? Haram olan birçok şeye mekruh demiş oluruz. O zaman burada biz neye dikkat etmemiz lazım? İlim talebesi fıkıhla ilgili bir konuda araştırma yaparken, fıkıhla ilgili bir konuda araştırma yaparken Muteakhirin kavilleriyle, mütekaddiminin kavillerini birbirinden ayırması lazım. Muteakhirin mekruh diyorsa, kasıtları bellidir. Yani terki evla evlâ olan, yapılmasında ise günah olmayandır. Ama mütekaddimin ulema mekruh diyorsa ona bakmak lazım. Haram mı kastediyor? Yoksa bizim mekruh demiş olduğumuzu mu kastediyor? Tamam Hatta bunu fıkıh dersinde hangi konuda anlatmıştık? Namazın mekruhlarının girişinde. Değil mi? Namazın ı mekruhlarının girişinde demiştim ki bu konuyu çok detaylı bir şekilde İbn Kayyim Elamul Muvaqi'a kitabında anlatıyor. O zaman da Allahu alem söylemiştim değil mi? Söylememiş miydim? Yok. Şimdi buradan bazı yerlerini okuyayım ben size inşallah. Her isteyen şeyini de çekebilir, alıp fotokopisini de çekebilir. Burada İbn Kayyim kitabın bu çünkü çok önemli bir mesele. Yani fıkıhta gerçekten çok büyük musibetler. Özellikle mesela muhasır birçok meselede birçok böyle insanları saptırmak isteyen dini kolaylaştıracağım diye dini zirru zeber edenlerin bir çoğu eski imamlardan getiriyorlar. Kesin haram olan bir şey diyor. Bak falan kesmek mekruh demiş buna. Tamam e Karşıdaki gariban da bunu bilmeyince doğal olarak gerçekten mesele ihtilaflıdır. E, veyahut da meselede mekruh vardır diyor. İbn-i önce e, faslun demiş. تَحْرِيمُ الْقَوْلِ Allah bi بِغَيْرِ ilmi. Yani Allah Azze ve üzerine bilmeden söz söylemenin haram olması diye bir faslı açmış. Yani bendeki baskı ne? Ee, birinci cilt, sayfa 42. Burada o biraz önce zikretmiş olduğum ayetleri söyledikten sonra yani Allah'a karşı söz söylemenin haram olması En'am suresindeki, yok Araf suresinde miydi? Araf suresindeki, işte en Nahl suresindeki her önünüze gelene haram demeyin ayeti. Bunları zikrettikten sonra diyor ki قَالَ اِبْنُ bin İbn-i Vehb dedi ki سَمِعْتُ مَالِكَنْ yakul Malik derdi ki bak selefin bir usulünü anlatıyor ha. Lem yekun min emri nase. İnsanların emrinden değildi, insanların işinden değildi. Yani alışkanlıklarından, adetlerinden değildi. Ve la menmada min selefina. Ne de bizden önce geçen selefimizin adetinden değildi. Ve la edraktu ahaden bihi. Ne de benim kendisine yetişip kendisine uyduğum, kendisine iktida ettiğim insanların şeyinden değildi, adetinden değildi. Yakulu fi şeyin bir şeyde der haza halalın ve haza haramın halal ve haram dedikleri vakı olmamıştır. Tamam bu helaldir, bu da haramdır demezlerdi. Vema kanu yecteriune ala dalike bunun üzerine jur değillerdi. Yani yani bu helaldir, bu haramdır diye böyle jur davranmazlardı. Ve inna mekanu ne ancak derlerdi nekrehu keda biz bunu kerih görüyoruz. Tamam bak haram olanlara biz bunu kerik görüyoruz diyorlardı. Ve nara hada hasenen, halalen nara biz bunu güzel görüyoruz derlerdi. Feyen baghi hada bunu yapmak gereklidir. Ve la nara biz bunu yapılmasını hoş görmeyiz. Ve ra ve ravahu anhu Atik ibn Yaqub ve zade. Atik ibn Yaqub da aynı İbn Vehb'in rivayetini İmam Malik'ten yapmış ve şu ziyade ile beraber yapmış. Ve la yekuluna halalun ve haram, ne halaldir ne de haramdır demezler. Ema semi'ta qaulallahi taala sen Allah'ın sözünü duymadın mı? Kul ara'aytum ma anzala Allahu lekum min rizqin fece'altum minhu haraman ve halala. Kul alaahu izna lekum em alaallahi taftirun? Yani Allah size izin mi verdi böyle Allah'ın indirdiği her rızka, helaldir haramdır diyorsun yoksa Allahu ze ve celle iftira mı ediyorsunuz diye. Tamam? Bak bu söz önemli. Niye önemli? İmam Malik hem kendi dönemini anlatıyor. Hem kendi dönemindeki imamların adetini söylüyor hem de ve memmeda min selefine diyor. Bizim selefimizden geçmiş olanlar. Tamam? insanların adeti değildi ki helal haram demezlerdi, farklı lafızlar kullanlardı Bunlardan biri de nedir? Nekrahu keza. işte İbn Kayyim bu rivayetin üzerine şunu eklemiş ki özellikle günümüz muasır fıkıh açısından gerçekten de önemli. Demiş: "Vakad galata katirun min al-mutaahhirin min zalike." Bu sebepten dolayı Sonradan gelen imamların tabilerinin birçoğu kendi imamlarına yanlış davrandılar. Yani kendi imamlarına karşı galat yaptılar, yanlış davrandılar. حيث تفرع al ايمته imamlar تفرع etti yani sakındı, çekindi. عن اطلاق لفظ tahrimi, Tahrim lafzını, haram lafzını itlaq etmekten çekindiler. واطلاقوا <gülüyor> لفظا Kerahat lafzını itlaq ettiler. Hani haram demeyin diye ayet olunca, onlar da bundan sakınmışlar, böyle demişler. E sonra diyor, فَنَفَا الْمُتَأَخِرُونَ التَّحْرِيمَ عَمَّا اُطْلِقَ عَلَيْهِ اَمَّا اَطْلَقَ عَلَيْهِ الْاَئِمَّةُ الْكَرَاهَةِ Sonradan gelen müteahhirler de diyor, e, imamların kerahat lafzını itlak ettiklerinden haram olmayacağını savundular. Haramlığı ondan nefretler. Bak işte benim imamım keriftir diyor. Sonra devam ediyor örnekler veriyor. Yani imamların nelere mekruh dediğine örnekler veriyor. Mesela diyor ki, İmam Ahmet dedi ki, hirakinin ondan rivayetinde, وَيُكْرَه Altın kapta ve gümüş kapta abdest alınmasını mekruh gördü İmam Ahmed. Oysa bu haramdır. Çünkü hem nehi var hem de nehin üzerinde ne var. İka' var. Öyle değil mi? Ellezî ya'kul ve yeşrabu fî eniyeti zahabi vel fıdhati inemâ Yani ondan yiyen için kendi karnında cehennem ateşini kargara yapar. Öyle mi? Bu kesin bir vaideddir bunun üzerine. Mesela diyor daha kötü ilginç bir tane söyleyeyim. İmam Ahmed demiş ki: "Lâ yuğîbuni" ekle ma zubihadiz zuhrate vele kewakebi vele keneiseti kiliselere yıldızlara zühre yıldızına kesilen hayvanların etinden yemek benim hoşuma gitmiyor la yu'cubuni <gülüyor> ba haramdır demiyor ha e puta kesilen kiliseye kesilen yıldıza kesilenin haram olduğunda ve bunu şirk olduğunda şüphe var mı Yok ama İmam Ahmed ne diyor? Ve la yu'jibuni diyor. Ve kull e, ve ma zuhha li zuhreti, ve şeyin li Allah. Ve Allah adının dışında kesilen her şey, Allah dışında kesilen her şey bana hoşnut değil e, diyor. Akabine ne diyor? Kalallahu azze ve celle harrimat alekum el meyte ve lahmul khinzir ve ma uhilla li Tamam harrimat kelimesi orada da e, geçiyor. Fe teemmel düşün. Nasıl İmam Ahmed dedi? La yu'jibuni yani benim hoşuma gitmez e, diye. Buradan işte İmam e, İbn Kayyım ne diyor? Yani imamların <gülüyor> yembeği, la yembeghi, la يعجبني, nekrehu, gibi kerahate müteahhirinin ıstılahında kerahate itlaq ettik o ettikleri şeyler. E, imamların yanında neye derlet eder? Haramlara denlet eder. Tamam? Ve burada örnek örnek vereyim mi daha başka imamlardan örnekler vereyim mi? Yazıyor musunuz? Yazacaksanız verebilirim örnek. Tamam. Mesela Hanefi mezebinden vermiş demiş ki Vakatnas Muhammed ibnü'l Hasan imam İmam Ebu Hanife'nin talebesi "Enne kullu mekruh fehu haram" her mekruh o haramdır demiş. "İlla ennehu lima lem yecid fihi nasan qati'an lem yutlaq alayhi lafz al-harame." İlla ennehu lima lem yecid fihi nasan qati'an lem yutlaq alayhi lafz Yani Muhammed Hasan demiş ki her mekruh haramdır lakin kat'i delil olmayınca onun yani nehi kat'i delille varit olmamışsa ona mekruh kelimesini izafe etmiş. Ee, ve buna örnekler vermiş. Demiş mesela İmam bu Yusuf demiş ki yukrahu'l nevmu ala furuşil hariri ve tevessudi ala vesaidihi yani şeylerden ipek yatakların üzerinde yatmak ve o ipek yastıkları kendine yastık yapmak, tevessüt etmek veya onlara yaslanmak mekruhtur demiş. ve muraduhuma ettahrim Lakin kasıtları nedir bundan? Kasıtları haramdır. Mesela demiş, ''Ve kâle Ebu Hanife ve sahibahu'' Ebu Hanife ve sahibahu, sahibahudan kasıt kim? İmam Muhammed ve Ebu Yusuf değil mi? ''Yükrehu en yelbese az zukuru minel sıbyani el zaheba vel harire'' ''Yükrehu en yulbese az zukuru minel sıbyani el zaheba vel harire'' Yani çocuklara ipek ve e, ipek elbise giydirmek ve altın e, takmak mekruhtur demişler. Ve kasr hal ashabu annu haram. Yani Hanefi mezabın ashabı açık bir şekilde bunu haram olduğunu söylemişlerdir. Ve kâlû innâ tahrime limathâbte fi hakîz dokûri ve tahrimul lûbsi yhrimul ilbasa ve ilbasa. Yani hani erkekler hakkında bu haram kılınmış ya ipek veya altın. Bir şey sana haramsa onu başkasına giydirmen. Al sen bunu giy kendi çocuğuna o haram olanı giydirme, bu da o haramlığı gerektir demiş. Kel hamri, lema haru meşur buha, haru me suqiyuhha Haruma uta Bu ne gibidir demişler? İçki gibidir. Ne zaman içkinin içilmesi haram oldu, onu başkasına doldurup içirmek de beraberinde haram oldu demişler. Mesela ha keza imam Malik için demiş. Vaqt qale Malikun fi ketiir <gülüyor> min birçok cevaplarında ekrahu keza ve hu haram, o haramdır. Femenha en Malik en İmam Malik satranç oynamanın mekruh olduğuna nas kılmış. Mekruhtur demiş. Ekrahu demiş. Nas kılmış. Ve haza inde ekseri ashabih ala Çoğu ashabının yanında ise satranç oynamak nedir? Haramdır. İmam Malik niye kerih demiş burada? Sebep sonraki gelen alimler kast ettiği haramdır. Çünkü İmam Malik'in ıstılahında İmam Malik'in ıstılahında mekruh nedir? Mekruh, harama da atlak edilir. Sadece haram lafzını söylemekten sakınmıştır, teverruh etmiştir. Tamam Evet. Sonra burada o vermiş olduğum şeydeki ayet-i örnek vermiş. Ee, İsra suresindeki e, وَكُلُّ ذَلِكَ kana سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ mekruha Buna örnek vermiş. Evet. hakeza İmam şafii'den de aynı şekilde birkaç tane örnek vermiş. Ondan sonra konuyu kapatmış. Ha. O zaman biz ne diyeceğiz? Biz diyeceğiz ki özellikle talebeler için araştırma yapan insanlar için önceki imamların lafızlarını kontrol ederken onların ıstılahını bilmemiz lazım. Yani mekruh konusunu sadece değil. Genel olarak onların ıstılahını iyi bilmemiz lazım. Ta ki ne kastettiklerini anlayalım. Niye? Onlar adına iftira etmeyelim onlara. Yani adamın haram gördüğünü mekruhmuş gibi yapmayın ama yapsanız da bir şey olmaz gibi zikretmeyelim diye. Anlaşıldı. Bu mekruh ile alakalı birinci şey. Yani ekstradan birinci mesele. Mühim olan. İkinci mesele ise Hanefiler Mekruh dedikleri zaman e, Cumhur-ü ulema gibi yaklaşmamışlar Mekruha tamam? Hanefiler Mekruh dedikleri zaman Cumhur-ü ulema gibi Mekruha yaklaşmamışlar Hanefiler Mekruhu iki kısma ayırmışlar Demişler Mekruh iki kısımdır Mekruh Kerahet tahrim Mekruh kerahet tenzih Tenzihen mekruh olanlar Tahrimen mekruh olanlar Tamam Tenzihen mekruh olanlar tahriben mekruh olanlar. Şimdi biz ne dedik? Bak biz dedik ki cumhur ulema diyor ki nehi hem mekruhu kapsar hem de haramı kapsar. Eğer nehi'nin sigası kesin bir dille edilmişse haramdır. Kesin bir dille edilmemişse mekruhdur. Bu cumhurun görüşü. Tamam Hanefiler diyorlar ki sizin bu dediğinizin bu kadarına biz katılıyoruz. Hanefiler. Cumhur'a diyor ki biz sizin dediğinizin bu kadarına katılıyoruz. Lakin diyorlar şu ziyadeyi yapıyoruz. Kesin bir dille nehyedilen şey kat'î bir delille nehyedilmişse bu haramdır. Kesin bir dille nehyedilen şey zannî bir delille nehyedilmişse bu kerahatut tahrimdir. Tamam mı? Anlaşıldı. Normal, e, kesin olmayan nehi ile diyorlar, o da nedir? O da mekruhtur diyorlar. Onun için biz hatırlıyorsanız demiştik, hanefiler teklifi ahkamı yedi kısma ayırmışlar. Cumhurdan farklı olarak. İki tane fazlaları var. Neydi? Çünkü onlar vaciple farza ayırıp altıncı bir kısım çıkarmış oldular. Değil mi? Mekruhu da iki kısma ayırıp veya haramı iki kısma ayırıp ikisini de söyleyebiliriz. Yedinci bir kısım çıkarmış oldular. Tamam Onun için hanefilerin yanında mekruh nedir? Mekruh iki kısımdır. Mekruh iki kısmı. Kerahetü't-tehrim, kerahetü't-tenzih. Bak, hanefilerin bir şeye hanefi mezhebinde mekruh denildiği zaman bizim ona bakmamız lazım. Hanefiler buna keraheten mi şey, tenzihen mi mekruh diyorlar? Tahrimen mi mekruh diyorlar? Tamam. Tahrimen mekruh diyorlarsa, hanefiler bir şeye, onlarla cumhur arasındaki şeyle arasında hiçbir fark yoktur. Haramla arasında hiçbir fark yoktur. Yani hanefiler bir şeye tahrimen e, mekruh demişlerse seni haram demenle onlara tahrimen mekruh demeleri arasında bir fark yoktur. Tek fark nedir? Hanefiler denilen haramı inkar eden kafir olur. Tahrîmen mekruh'u inkar eden kafir olmaz. Niye? Çünkü haramın nehiği kat'i delille sabit olmuş. Mekruhun nehiği zanni delille sabit olmuş. Anlaşılıyor değil mi? Bundan dolayı da hanefi mezhebinde cumhurun birçok haram dediğine mekruh denilmiş. Hanefi mezhebinde cumhur-i ulemanın birçok haram dediğine Hanefiler ne demiş? Mekruh demiş. Ama Hanefilerin mekruh demesi cumhurun kastettiği mekruh değil ha. Hanefilerin mekruh demesi çoğu zaman tahrimi kerahati kabul ediyorlar Hanefiler. O da nedir? Aynı haram gibidir. Her konuda günah alırsın, ikap alırsın, adaletini senden sakit eder vesaire. Sadece biri bunu inkar ederse kafir olmaz çünkü delili zannidir. Tamam Ama haramı biri inkar ettiği zaman kafir olur çünkü delil-i Anlaşılıyor değil Mesela o zaman nedir? Diyelim ki hanefiler şey olarak düşünelim. Cumhur ulema demiş ki, misal ee, örneğin mesela zina haramdır değil mi? Zina haramdır. El ile sana helal olmayan bir kadına dokunman da elin zinasıdır bu da haramdır. Hanefiler ne demiş? Demişler zina haramdır. Ama sana helal olmayan bir kadına el ile dokunman ise bu nedir? Bu mekruhtur demişler. Tamam mı? Burada hanefilerin kastettiği ne? Yani bu mekruhtur. Hani yapmasan iyi ama yaparsan bir şey olmaz mı anasına mıdır? Değildir. Hanefiler burada aynı senin haram için dediğin neyse onlar için de geçerlidir. Sadece sen ben böyle bir şey, dinde böyle bir şey yoktur dersen hanefiler seni tekfir etmeyip sana bunu ispat ediyorlar. Niye? Çünkü bunun delili zannidir, kaba rahattır. Tamam Onlara göre. Ama zinanın edilmesi ise kat'idir. Ondan dolayı onu inkar eden kafir olur. Ondan dolayı bak ikinci bir mesele daha çıktı karşımıza. Bir meselenin araştırması yapılırken Hanefi mezhebinde ona mekruh denildi diye bizim kastettiğimiz mekruh Hanefiler kastetmiyor olabilir. Bizim kastettiğimizi ne zaman kastediyorlar? Kerahetü tenzih dedikleri zaman. Hanefilerin kerahetü tenzihi bizim kastettiğimiz kerahettir. Yani yapmasan iyidir, yaparsan bir şey olmaz. Ama normal kerih dediklerinde kerahatü tahrim olması daha şeydir. Yani çoğunluk olarak nispeten mekruhu ıtlak ettiklerinde hanefiler kerahatü tahrimi kastediyorlar. Tamam Onun için iyi bakmak lazım. Yani onların kendi mezhebinden mütemel kitaplara bakıp, buradaki kerahatten hanefilerin hangi kısmı kastettiğine bakmak lazım. Çünkü kerahatü tahrim ise ismi değişik olsa da uygulamada arasında bir fark yoktur. Sadece inkarda bir fark olan arasında. Burası anlaşıldı değil mi? Buraya kadar anlaşılmayan bir şey veyahut da sormak istediğimiz bir soru var mıdır? Anlaşılmayan bir şey yok, sor. Hanefeler müktet bereketlerinden taflimi ekliyorlar mı yoksa, tenzihî ikisinin orta, hangisinin taflikler olmasın? Şimdi genelde muhtasar olan kitaplar, daha önce de söylemiştik fıkıhta, bütün mezhepler için geçerli bu. Muhtasar olan kitaplar hiçbir zaman tafsilata gitmezler. Çünkü her mezhebin kendi yanında, kendi ıstılahları var. Yani hani sen bir mezhebi öğrenmeden önce o mezhebin ıstılahlarını öğrenmen lazım. Yani o bir medhal babından, giriş babından imamların kastettikleri nedir? Hangi kitaplar muhtemettir? Hangi lafızlar neyi kasteder? E mesela bunları öğrenmen lazım. Bu sebepten ötürü onların kendilerinde böyle bir sorun yok. Kendi mezhepleri açısından. Bu tip meseleleri muhtasar kitaplara bakarsan anlayamayabilirsin. Ama her muhtasarın bir de mutavval kitapları var değil mi? Yani mezhebin bütün kavillerini, bütün rivayetleri alıp inceleyen, tetkik eden, hangisi fetvaya uygundur e, diyen kitaplar oralarda Oralardan açıklıyorlar. Yani buradan ashabın kastettiği nedir e, diye. Mesela buradaki kerahatten kastettiği tahrimdir veya tenziyettir. Ama muhtasar kitaplarda genelde olmaz yani. Yani muhtasar kitaplardan kastımız ne? Metin kitapları değil mi? Metin. Sadece adam zübde koymuş, bir metin koymuş mesela. Oralarda tafsilat olmaz. Ama onların şerhi, veyahut mu tavil kitaplar olunca oralarda bulabilirsiniz. Başka sorusu olan yok. Vahid davana elhamdülillah